وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ Ehli kitap mensupları, o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi. وَمَا لِيَعْبُدُوا لَهُ حُنَفَاءَ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 en şerlisidirler. İnnellezine <gülüyor> ve Ama iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır. Cezaohum rabbihim cennet La tu'adilu tajri min tahtiha ırmaklar akan hem de devamlı kalmak üzere girecekleri Adın cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır.